Merhaba, yapılan bir araştırmada bir ay boyunca Twitter'da çevre ile ilgili paylaşımlar incelendi. 29 bin Türkçe iletinin incelenmesinin ardından hazırlanan Twitter'da çevre duyarlılığı raporundan iç karartıcı bir sonuç çıktı. Twitter'da çevreye yer yok. Rapora göre Türkiye'de 7 milyon tekil Twitter kullanıcısı bulunuyor ancak bunlardan yalnızca 20 bini çevre duyarlılığı ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Gün içinde paylaşılan 1.7 milyon tweet arasından sadece 960 tweet çevre sorunlarını ele alıyor. Peki az sayıdaki bu yeşil tweetlerin konu dağılımı nasıl? Twitter'da en popüler çevre tweetlerinde liderliği %35'te nükleer santraller çekiyor. Özellikle Akkuyu'da nükleer santrale hayır içerikli paylaşımlar çok fazla yer alıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk görüntülerinin medyada yayınlanması ile ilgili haberlerin çok fazla kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve bu habere negatif yorumlar yapıldığı görülüyor. Bunu %22 ile GDO izliyor. Bunda Greenpeace'in Yemen kampanyasının çok konuşulmasının payı var. Kentsel dönüşüm %20 ile 3. sırada. Alo kentsel dönüşüm hattı ile ilgili esprili yaklaşımlar %20'nin içeriğini oluşturuyor. Küresel ısınma konu başlığı da popüler. Ancak Türkiye'nin Twitter dünyasında... Yeşil tweetler sadece binde beşlik bir oran. Bunu arttırmaksa sizin elinizde. Almanya'da nükleer enerjinin yerine yenilenebilir enerjiye bırakma yolunda iddialı hedefleri olan Angela Merkel'in partisinde şimdi fazla üretim korkusu sardı. Güneş ve rüzgar enerjisi alanında hızla büyüyen, elektriğinin %25'ini çevreci kaynaklardan elde eden Almanya, 2020 yılı içinde %35 hedefini yakalama yolunda hızla ilerliyor. Ancak Merkel hükümetinin bazı üyeleri elektrik faturalarına yansıtılan bazı ücretleri kaldırarak tüketiciler üzerindeki yüzük yükü azaltmak istiyor. Çevre Bakanı Peter Altmayer, ''Eğer bu tempoyu korursak azaltılması gereken bir enerji fazlasına sahip olacağız. Bu kimsenin işine yaramaz.'' dedi. Muhalefetteki sosyal demokratlardan Ulrich Kebler ise, ''Yenilenebilir enerjinin büyümesini yavaşlatmak kesinlikle kabul edilemez.'' dedi. Altmayer'e karşı çıktı. Tüketiciler üzerinde artan maliyetler karşısında Merkez hükümetinin dönüşümü yavaşlatması halinde bundan en çok denizlerde kurulu rüzgar türbini sektörünün etkilenebileceği ve yatırımcı için caydırıcı unsur, olabi unsur olabileceği yorumları yapılıyor. Diyoruz ki keşke biz de o günleri gelebilsek azaltmak zorunda kalsak çok hızlı ilerliyor yenilenebilir enerji diye şu anda Emekliyor ancak. Almanya rüzgarı tartışırken biz hala fosil ve nükleerin peşindeyiz. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kurulmak istenen doğalgaz çevrim santraliyle ilgili santralin kurulacağı arazide protesto eylemi yapıldı. Şarköy Termik Santrali Hayır Platformu üyeleri kurulmak istenilen santralin arazisinde bir araya geldi. Tekirdağ İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar pankart açıp sloganlar atarak santralin kurulmasını istemediklerini dile getirdi. İl Genel Meclisi üyesi Nazmi Duygu, Şarköy'de rüzgar santralinin olduğunu, bu tip santrallerin kurulması gerekirken doğaya zarar verecek doğal gaz ya da kömürlü termik santrallerin kurulmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Diğer meclis üyesi Recep Kanter de hazırlanan planlarda bölgenin tarım ve turizme ayrıldığını ifade etti. Şarköy Çevre ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Hakan Sağdunoğlu da gerçek dışı bilgilerin yer aldığı ÇED raporu için yani çevre etki değerlendirmesi yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını termik santral kurulmaması için ellerinden ne gelirse yapacaklarını söyledi. Artık devlet kurumlarının, şirketlerin değil, vatandaşların sesini duymaları gerekiyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız ise Bartın'da göreve başlayan yeni vali Bülent Savur'u, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar birlikte Bartın'da ziyaret ederek brifing aldı. Bartın'da kurulmak istenen termik santral ile ilgili sorular iki bakanı hayli zorladı. Bir gazetecinin, Bartın'a termik santral kurulmasından Bartın halkı rahatsızdır, Bu rahatsızlığı nasıl gidereceksiniz sorusu üzerine Bakan Bayraktar enerji yatırımlarının zaruri olduğunu, bunun doğayı tahrip etmeden, çevreyi kirletmeden nasıl yapılıyorsa öyle yapılacağını söyledi. Enerji Bakanı'nın Yıldız da bu soruya daha önce benzer sorulara verdiği yanıtı tekrarladı. Kıyılarda yapılmak istenen 46 santralin tamamına itiraz olduğunu söyleyerek "Burada bir yanlışlık yok mu?" dedi. Bir doğruluk var mı diye de bakanı sormak lazım. Bakan Yıldız, doğalgaz ithalinin kömürü çıkarıp enerjiye çevirmekten daha kolay olduğunu ama yerli kaynakları kullanmak istediklerini aktararak çevrenin kirletilmeyeceğini dile getirdi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da kömür çıkaracak özel firmanın taahhüt ettiği kömür miktarının buradan asla çıkaramayacağını ve böyle bir imkanlarının bulunmadığını öne sürmesi üzerine Bakan Yıldız, ithal kömürle çalışacak bir santrale izin vermeyeceklerini söyledi. Ancak halen Türkiye'de ithal kömürle çalışacak 40'ın üzerinde kömürlü termik santral planı var. Bakan bu planları peki iptal edecek mi diye sormak gerek. Herkese kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.